Zandan sakının. Çünkü zan, sözün en yalanıdır. Müslümanların umurunu üzerine alan hiçbir amir yoktur ki, onlarla birlikte çalışmadığı, kendilerine nasihatte bulunmadığı halde onlarla birlikte cennete girebilsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Bilir misiniz, gıybet nedir? Ashab, Allah ve Rasulü bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, din kardeşinizi hoşlanmadığı bir şeyle anmanızdır buyurdu. Bu arada ashabtan biri, ya söylediğim şey din kardeşimde varsa ne buyurursunuz diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer söylediğin şey onda varsa hıybet ettin, şayet yoksa iftira ettin demektir buyurdu.